بسم الله رب العالمين ولا اقبته للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-Ladin aman ve amilus salihat, tıba lham ve hüsnuma. Sallallahu aleyhi. Ve bıllana Ve ala min kalbin çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar bugün dersimizde mutlu insanlardan mübarek insanlardan Allah'ın dost edindiği kullardan cennetlik müminlerden Müslümanlardan bahsedeceğiz ve sıfatlarını ayet ve hadisi şeriflerle izah ve beyana çalışacağız inşallah. Konuya girmeden alemlerin yüce Rabbine niyaz ediyorum. Cenabı ı halık -ı Zülcelal cümlemizi cennetlik salih kulları zümresine ilhak eylesin. Ayy. Muhtemel Müslümanlar tabi her zaman ifade ettiğimiz gibi dünya darul imtihandır. Müminlerin ebedi karargahı müminlerin diyorum gerçek iman eden ve şartlarına dikkat eden müminlerin ebedi karargahı ahirette ve cennetlerdir inşallah her gelen mutlaka gidecek her konan mutlaka göçecek dedemin tabiriyle herkesin yaptığı yanına kalacak duyuyor musun Müslüman Allah'ın huzuruna istisnasız herkes varacak ve alemlerin yüce Rabbi ne yaptın ne getirdin Ömrünü nerede harcadın? Nefeslerini nerede tükettin? Adımlarını nerede kullandın diye birer birer soracak muhterem ümmiller. Ya! Femen ya'mel mifgâle zerratin kayran yara ve men ya'mel mifgâle zerratin şerran yara Hayır işleyenlerin zerre kadar mükafatı zayi olmayacak şer işleyen zalimlerin ettiklerinden de zerre kadarı cevapsız karşılıksız ve cezasız kalmayacak muhterem mümler. Evet. bizim bugün yolumuz cennet yolu muhterem müslümanlar İsterseniz evvela şöyle bir latife edeyim Cennete giderken, giderken merhalelerimizi bir arz edeyim kısaca sonra ayete teberrüken mana verip Resulullah'tan hadisleri sıralayacağım. Mutlu insanlar kimlerdir? Muhterem üminler cennetlik insanların Mevla dünyada çilelerini çok edebilir. Yani imtihanları ağır olabilir fakat sabrederlerse dışarıda çile görünen şeyler gönül aleminde zevk ve neşe ve sürura inkiyap Onların dünya hayatını da Cenab-ı Hak adeta ruhani alemlerinde cennete çevirir. Dünya hayatı böyle. Fazla uzatmayacağım muhterem müminler cennet hayatı ölürken de şöyle mühürlenir gözleri açık arşamı bakıyor Allah'ın nurdan bakıyor Resulullah'ın cemalinden bakıyor cennetlerimi seyrediyor o cennetlik insanı vefatı anında görürsünüz ayete gül gibi neşe içerisinde ve muhterem müslümanlar Bazıları var ki anlatılması çok güç. Cenab-ı Abdülkadir Geylani Hazretlerine 3 gün evvel başlamış arz üzerindeki bütün ricaül gayb kendisini ölüm, ölmeden evvel onlar için ölüm demeyeceğiz artık da ahirete intikal ve irtihalet etmeden evvel ziyaret ediyorlar. Şöyle çekilin biraz misafirlere yer verin diyor Cenab-ı Abdülkadir Geylani Hazretleri. İçeriye girenler kimseyi görmüyor ama gönül gözü açık olduğu için cenab Cenabı Abdülkadir Geylani Hazretleri görüyor. Bütün icel kendisini ziyaret ediyor ve en son kelamı şöyle. Subhanen teazzelde bil kudreti vel baka ve qahara ibade bil alzi vel fakr vel fena. O Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim ki izzetiyle celaliyle azametiyle tek Allah'tır ve kullarını sonunda yok olmak ve ölümle fanilikle acze mahkum etmiştir muhterem Müslümanlar şu dört günlük Müslümanlar darılmayın bana hani asıl saadetteki dünya olsaydı neyse şu kokmuş elkimiş Cifeleşmiş dünya Bir hayatı peşinde Geçirmeye değmez Müslümanlar Allah'ınıza sarılmasın Gazeteleri okuyorsunuz videoları dinliyorsunuz Televizyonlarda seyrediyorsunuz Cinayetlerin Şakavetlerin Zulümlerin Hıyanetlerin Tecavüzlerin Soygunların Haramiliklerin sokakların kan deryasına döndüğü dünyada yaşıyoruz. Bu felaketlerin dünyası. Öyleyse bunun içerisinde Allah'a ve ahirete inananlar gayet akıllı olacak ve cennetlik insan olmanın derdiyle bir ömür boyu çırpınacak. Sadece kendisi değil yavrularını da öyle yetiştirecek inşallah. Evlatlarını da Cennetin yolunda olarak yetiştirecek. Muhterem Müslümanlar mahşerde Mevla'nın gölgesi, yani himayesi, arşın gölgesi. Sonra cennetli kullar, muhterem müminler sırata sevk edecek. Mizanda tabi ameller sorulacak. Ey mümin, güzel mümin, hayatı boyu çırpılmış... Rabbime kulluk edeceğim derdiyle ömür geçirmiş ama hata ve günahları da olmuş. Melekler tabii manevi mizanla tartıyor, hesabını çıkarıyor. Ya Rabbi bu kul şöyle çok çok hasenat işlemiş ama şöyle seyyatı da var. Hasenatı galip gelen kullarımın seyyiatını tamamen affettim. rahmetimin sun geriye sildim. Onları cennete bırakın buyuruyor Cenab-ı Hakk-ı Dünyada korktun ya Müslüman. Dünyada korktun Allah'tan ya. Kalbinde Allah korkusu taşıdın dünyada. Ya. Nefsine zulmetmedin. Nas'a zulmetmedin, aile ve evladına zulmetmedin, komşularına zulmetmedin, okkana, terazine, ticaretine, lafına, sözüne, gözüne, özüne dikkat ettin. Her halükarda minare gibi dop doğru bir Müslüman olmak için çalıştın fakat zaman zaman hata ve kusur ve günahların da oldu. Genel Allah'ın Halik'in tamam tamam kulum. Senden vaki kusurları affettim ve bağışladım. Seni cennetime koydum başalım. Muhterem dinler. Niye? Fe emamen saqulat mavazinuhu ağır geldi mi? O razı olduğu mâişet içerisinde cennetlere ve nimetlere ya hafif geldi mi? işi yama. Eğer şefaatçisi varsa ne hale? Muhterem Müslümanlar Allah Resulü yakınlaştıysa İslam büyükleriyle tanıştıysa Allah dostlarına karşı kalbinde muhabbeti varsa o yanı perişan haliyle telaşla giderken Allah dostlarından biriyle karşılaşacak. Ahmet ne bu derdin senin böyle? Efendim halim malum. Halim malum. Seyyiatım ağır geldi. Cenabı Halıkü Zülcelal cehenneme gitmeme emir verdi. Sen de dur bakayım diyor. Mevlasına iltica ediyor. Bu Ahmet bizi severdi, biz de onu sevdik. Bizim şefaatimizi onun için kabul et ya Rabbi diyor. E seni sevdim, senin sevdiklerinde bağışladım buyur Cenabı Halıkü Zülcelal. Ya ya onun için dünyada Müslümanlar Allah dostlarını sevelim inşallah, evliyaullahı sevelim inşallah, alimlerimizi sevelim, salihlerimizi sevelim. Yukarıya doğru çıkınız, ashab-ı kiramı aşırı sevelim, kainatın gözbebeği Peygamber Efendimiz'i canımızdan aziz tutarak sevelim. Onların şefaatini mahşerde göreceğiz, onların manevi lütuf ve merhametiyle cennete gireceğiz inşallahu teala. Evet. Muterim Müslümanlar cennetli kulların işi mizanda da belli zaten. Hatta bazı kullar vardır ki müminler. Fala yulduhlehum mizanın ve la yun sabulehum diwanın. Onlar için ne mizan vardır? ne de divan kurulacaktır kalbinden kalkarken kabrinden kalkarken nur içerisinde mahşerde ay gibi yüzlerinden parıl parıl nur akacak Cenab-ı Hak kendilerini hesaba çekmeden istersen buna şöyle bir misal vereyim Peygamberi Zişan Efendimizin sahih hadisidir Mevlana Celaleddin Rubi de bu hadisin mesnevisinde naklediyor muhtemel Müslümanlar hadis kitaplarında da geçiyor aynen Cenab-ı Hak mahşerde ahiret gününde o büyük dehşet gününde mekandan münezzeh olarak, olarak buyuruyor ki ey dünyada makam ve mansıba sahip olanlar Kapı Camii'nin muhterem cemaatı dinliyor musunuz? Hı? Kulaklarınızı dört açıyor musunuz? Dünyada makam ve mansıb ve sayayetine dayanıp arkasından gelen kendisine Evet diyen önünde el bağlayanlara güzel teskiyeler verip onların halini makamını derecesini yükselten hı? dünyacılar muhtemel Müslümanlar ya ya Gel bakalım sen bizdensin Vakada <gülüyor> vakada mahşerde Allah böyle buyuracak. Siz dünyada sizden olanları yükselttiniz. Bugün ben de ehlimi yükselteceğim buyuracak Cenab-ı mahşerde. Eynel müttekun. Nerede mütteki ve salih kullarım? Kalsınlar. Mahşerde dünyada ittika ile amel eden ve salah yolunda yürüyen, biraz sonra söyleyeceğiz, salih amel işleyen kullar kalkıyor. Ey kullarım. Sizin için ne mizan var, ne divan var. Doğru cennete. Bir anda cennetin önüne gelivermişler. Kapısının önüne gelivermişler. Cennetin kapısının üzerinde üç satır varmış efendiler. Yanılmayın ha. Kapının önüne geldiğiniz zaman şöyle kaldırın başınızı bakın. Cennetin kapısının önünde üç satır varmış. Biri, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah İkincisi Ümmetün ümmetin ve Rabbün Gafur Gürahkar ümmet ama gafur ve rahimin olan Rabbi var onun yani Az evvel söyledim ya Mümin gayyur çalışkan ama Hatası var Rabbi i gafur ve erhamur rahimindir inşallahutaala. Ya Rabb'im bizi bir nefes de olsa yolumdan ayırma. Üçüncü satır: Ma ve ve ma Ve ma satır. Elimizle gönderdiğimizi hazır bulduk. Müminler ne olur gönül defterinizin sayfalarına yazınız bunu tamam mı sağlığımızda elimizde gönderdiğimiz amel hayır ve hasenatı ve matü tuqaddimu li min hayrin teciduhu indi Allah fehvasınca hazır bulduk zerresiz ayı olmadan ve asını söyleyeyim mi geçecek biraz sonra en az on katlanara men cae bil haseneti fe lehu aşru Menca bil haseneti felehu asru emsalaha Bir kimse bir hasene işlerse 10 katlanacak. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, ihlası iman ve ameli daha yüksekse aşkı meşesi daha yüksekse meselullezine yunfukuna amwaluhum fi Keme selihabbe enbeti seb'a sanadile fi kulli sunbuletin me'tu habbe vallahu yud'if limen yasha. cenab Hak, çiftçinin attığı tohum misali bir tohumdan yedi başak ve her başakta 100 tane 700 katlayacak. Bununla da kalmayacak. Bana bakın Müslümanlar. Bu Tahir Hoca bakşı işi filan zannetmeyin ha. Bu Allah kelamı, alemlerin lutfu sonsuz Rabbi Kuranında böyle buyuruyor. Allah kelamı, 700 katlayacak, onunla da kalmıyor. Vallahu yuzayif limayşa, bu 700'ü 700 bin, 700 milyon katlayacak. Vallahu yuzayif limayşa. Onunla da kalmıyor. Ey vallahi ben bu Allah'a inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Vallahu <gülüyor> vasîun alîm. Cenab-ı Hak bütfu sonsuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. İnne Allaha yerzuku <gülüyor> men bir bi ğayri hisâb diye ayetle de inne <gülüyor> ve yufe sâdirûne ecrahum bi ğayri hisâb. Allah sabreden kullarını Kapı Camii'nin muhterem cemaatı Zulme uğramış Hıyanete uğramış Ve hakedâ ve Zor şartlar altında Allah Allah Allah demiş ya. Japonların icat ettiği En son model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 benim Allah'ım var diyen kullara kompütürleri kralcasına Cenab-ı Hak ecir lütfedecek. Bir gayri hesap. Rakama sığmıyor muhterem emirler. Ben Rabbime böylece inanıyorum. Siz de böylece inanın inşallah. Müslümanlar. Mahşerde Yüce Mevlam sabreden kullarına bir de dilediği kullarına rızık verişte ki bu rızk hani اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ Bir ayet okuduk ya dünyadaki rızgı olarak da mahşerde ve ötesindeki manevi rızık olarak da Mevla hesapsız verecek inşallah. Muhterem müminler, müminler cennetin kapsiyonuna var verecekler. Melekler buyurun deyince Allah Allah. Yahu biz hani sırattan geçecektik? Mesnevi de aşk eri Mevlana öyle diyor. Biz sırattan geçecektik. Ateşi görüp geçecektik. Cehennemin dumanını görecektik. Cehennemin gümbürtüsünü duyacaktık. Hiç böyle bir şey görmedik. Rabbimiz bize cennete yürüyün dedi. Kendimizi cennetin karşısının önünde bulduk. Mevla buyuracak ki diyor.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 Zatı akdesim için varınızı harcadınız, dar zamanlarda hep Allah dediniz, zulme uğradığınızda benim Rabbim var, bizim Allah'ımız var dediniz. Her halükarda Zatı akdesime, Kur'an'ıma, İslam'ıma, peygamberime sarıldınız ya, onun mükafatı olarak cehennem, dikkat ediyor musunuz Konya'da kardeşlerim? Sizin cehennem ve ateşinizi bağlar ve bahçelere tebdil ve tayir ettim diyor. O gördüğünüz yeşillik sizin cehenneminizdir diyor. Tamam mı? Giriniz ve cennetteki mertebelerinize yerleşiniz, bakamlarınıza yerleşiniz diyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak cehennemin dumanını dahi mümin kullarına göstermeyecek inşallah. Benden belki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 Ey vallahi bakın yaşadığımız günden beri benim yaşım 74 yıl başından sonra 75'e girecek dua ediniz hayırlı ömürler olsun inşallah 50-55 seneyi iyi hatırlıyorum Mevlana'mızın eşiğinde nice gavurlar Müslüman oldu eşiğinde burada buraya geliyor ömür boyu mesnevi ile ilgilendim diyor İslam ve Kur'an'ı bana en güzel şekilde Hazreti Pir tarif etti diyor Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü ve hakedâ ve hakedâ niceler ve niceler böyle olunca muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak Celle'nin Azamet'i Hazretleri böyle Mevlana'lar gibi Muhit-i gibi büyükler Sıratın üzerinden geçerken onu söylüyorum size. Sıratın üzerinden geçerken nurları cehennem ateşinin üzerine bu da ayrı bir safa yükleniyor. Cehennem ateşi feryat ediyor, şığı basıyor. Düz ya mümin, fe nura nuraka qad Çabuk geç ey mümin yoksa nurun cehennemin de ateş bırakmayacak diye. Ben bu büyüklerin eteğine çelik pençemle sarılmışım bırakmayacağım inşallah. Size de öyle diyorum. Tamam mı? Başta Peygamberi Zişan Efendimiz. Sonra sahabeyi kiram efendilerimiz. Sonra Eyme-i Müştehidin Efendilerimiz. Sonra Selefi Salihin vakiyede. Muhterem Müslümanlar sizi böylece Cennete mukadime olarak götürmüş olduğum mazuma dönüyorum. Hadi bakalım cennette şöyle bir alemizi yaşaya durun tamam mı? Dersimin serrafasını tezgin eden ayeti kerimede alemlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor. Söretü r-ra'd amenu آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبُ Ya Rabbi onlar ki iman ettiler Rabbim köklü imanımızın nurunu daima gür kıl Allah'ım gönlümüzü kalbimizi cennete çevir aşkın ve derdinle dolu kıl içimizi ya Rabbi onlar ki iman ettiler ve amilü salihati sadece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 Haccınız nerede? Babanızı şuraya getirip şurada ile arkasında sigara içiyorsunuz. Hani sizin inancınız nerede? İmanınızın görüntüsünü görmek istiyoruz. Ağzınızdan gümbül gümbül şehadet duymak istiyoruz. Maalesef Muhtemel Müslim Onun için Cenab-ı Hak iman ettiler buyurduktan sonra ve amilü salihati bali oldukları günden itibaren son nefeslerine kadar salih amel işlediler. Salihlerden oldular. Evet. Yani cemiyetin siperi sahikası göz bebeği. Müminler okulları çok severler muhtemel Müslümanlar. Gerçek müminler okulları çok sever. Onlar evinin ışığıdır. Mahallesinin nurudur. Beldesinin siperi sahikasıdır. Salihler oldukça Cenab-ı Hak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 55 sene tek imam olarak mihrabı dolduran Hacı Haydar Efendi Hazretleri nerede Allah'ımızın altına? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve hak ve hak ve hak eder. <gülüyor> Müslümanlar hani para töner diyoruz ya süperi sayika. Bazen cephaneliklerin üzerine, bazen de minarelerin üzerine o bir çelik, platin, demir uzatıyorlar. O civarda.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 hadisesini Allah kelamında Mevla'nın neplettiği Yusuf aleyhisselam böyle dua ediyor teveffenî Müslüman ve elhiknî bis salihin ya Rabbi beni müslümanlar safında huzuruna çek vefatımı gerçek müslüman olarak hütfe mukadder kıl ve elhiknî bis salihin ve beni salihlere ilhak eyle ya Rabbi ne demek mahşerde salihlerin içerisinde sıratta salihlerin zümresinde cennete giriş ve cemal görüşle salihlerin cemaati arasında kıl beni yarabbi diye Yusuf aleyhisselam dua ediyor üçüncü peygamber de muhterem müslümanlar Süleyman aleyhisselam ve edhirli bir fi yibadike salihin diye dua ediyor Süleyman aleyhisselam o büyük saltanatın içerisinde muhterem müminler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 Hatta size bir latifede söyleyeyim mi buraya kadar gelince müminler <gülüyor> Hiçbiri İstanbul'da 15-20 katlı binalara hani gökdelen diyorlar ya bizde Amerika'da 80 katlısı var onun Avrupa'da 70 katlısı var farz edin Hiçbir turist durup da O gökdelenlere bakmıyor Bakın İstanbul'a gidin de bakın Allah Allah Hep camileri geziyorlar mabetleri Bu mihrabın güzelliğine bakıyorlar şu kubbenin altın zinetlerine bakıyorlar. Şu sütundaki sanata bakıyorlar. Farazan muhterem sunmalar. Kültür halleri hatta daha söyleyeyim mi? Vallahi dedemin kabir taşını bile o kabir taştaki hani sarı falan yazılan yazılar var ya saatlerce Eyüp'te hayran hayran o taşları seyrediyor. Hepsi Gerçek medeniyetin birer şah ve abidesi. Ya. Azmi kavi zevki selim. Muhterem şımalar. Azmi kavi zevki selim sanat ve güzellik neşesi. Eczamızın daima gönlünde böyle suyu yukarıya aktıran dedem. 50 senedir bunu söylüyorum kürsüden. Suyu böyle şelale yaptırarak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 Bugünkü şu evlatlarına o ecdadın dedelerinin azimetini, dedelerinin imanını, dedelerinin şahsiyetini, dedelerinin büyük fazailini tekrar hidayet ve inayetinle lütfeyle bizlere Allah'ım. Muhterem Müslümanlar, cennetlik insanlardan bahsederken Cenab-ı Hak mutlu insanları tarif ederken böyle diyordu suretü r-ra'atte. Esna'yı billah.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 Ehli fesada karşı mücadele, zalimlere karşı mücadele, mücadele, mücadele, şeytana karşı mücadele, dünyanın fitne ve kötülüklerine, kötülüklerine karşı mücadele, öyle olunca tuğba lehüm, cennette senin için o salkınlar önüne kadar geliyor. Kafiri yerli çıldırtmak için söylüyorum muhterem Sımar'a, tamam mı? Münafığı yerli çıldırtmak için söylüyorum.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 hani kalkıp da ya ben bu kadar şeyi nasıl çalıştıracağım nasıl işleteceğim bu kadar geniş cenneti istemem filan demiyorsun sakın ha akıl danelik yapıp da tamam mı onun içerisi dolu da huriler ve verecek ey vallahi diyorum bakınız Allah'ın Resulü ile buyuruyorlar muhterem Müslümanlar ben öylece ve fazlasıyla inanıyorum ebedil abart, o cennette kalacak Müslüman da Hurî ve gılmanlardan daha görmediği, tanışmadığı olacakmış. Ebed, Hali fîhâ ebeden. Yüz sene değil, bin sene değil, milyon sene değil, milyar sene değil, trilyon sene değil, katrilyon sene değil, halidîne fîhâ O kadar kaldığı halde hurî ve gılmanlardan daha görmediği, tanışmadığı kişiler olacakmış ve mülkünden Allah'ın verdiği o cennet mülkünden daha henüz gidemediği, bakamadığı, gülünü koklayamadığı bahçeleri olacaktır. Muhterem anneler gelin Allah'ımızdan zevki selim ve aklı kamil isteyelim inşallah. Rabbimiz bizi nefsimize ve şeytana bırakmasın.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 ya Rabbi sen hoşnut ol yeter diyen müsl muhlis Müslümanlara ne mutlu. Devirlerin, dünyaların bütün aydınlığı onların nuruyladır. Hikmeler onların vekar ve duasıyla sakinleşir diyor Fahri Kâin. Muhterem Müslümanlar, Laren'de de mi nerede bir yerde yangın oluyor elli sene evvel. Hacı ve Esadim Mustafa Efendi hocamıza ey vallahi olan bu, olduğu gibi naklediyorum. İçinizde bilen vardır. Hoca Efendi Hazretlerini çağırıyorlar. Hoca Efendi Hazretleri Laren diye geliyor o yangının kenarına. Elini kaldırıp bir dua ediyor. Arkasından bir ezan okuyor. Daha itfaiye sanki gelmeden yangın kendiliğinden sönüp kül oluyorlar. İstiklal Harbi 9 Eylül'den sonra ara sıra Yunanlılarla görüşenlere sağ kalanlara öyle derlermiş İstiklal Harbi'nin kazanılmasından sonra yahu sizin de böyle sarıklı, cübbeli heybetli heybetli insanlar vardı bizi kovalayan denize döken nerede şimdi onları hiç görmüyoruz diyorlarmış akıllı ol Mümin kardeşim akıllı ol açtan uzanan ele sıkı sarıl Cenab-ı Hakk'a dua ve zikir dilinden eksik olmasın kalbin ve ruhun daima Rabbinle beraber olsun milletin ve memleketin içinde çalış ve dua et ki Rabbimiz biz ölmeden bir iyi gün göstersin öyle ölelim inşallah bazen o iyi günü görelim ölelim diyorum gençler Hocam hemen ölmeyelim canım biraz gün görelim. Tabi biraz gün görelim canım. Görüp de hemen ölmeyelim yani. Tamam mı? Vaktiyle o güzel günler gelsin. Hapishaneleri boş. Mahkemeleri boş. Tutuk evleri boş. Cennet vatanı şöyle cennet olarak görelim. Ondan sonra Rabbimize gülerek kavuşalım inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhed öne Muhammed Abdullah